Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Asab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hz. Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazî alâ abdihil kitâbe ve lem yaj'allahu ivaca. Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun. Qui meli yüzür beş şiddet millet, who يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا فِيهِ كثين فيه أبدا ويُذِرَ الذين قالوا تخذ Allah, onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar bel allek bakh'u nafsak ala a'arihin illam yu'minu bihadha alhadith asafa ey muhammed demek onlar bu kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin اِنَّا Biz, insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye, yeryüzünde bulunan şeyleri, dünyanın kendisi için bir zinet kıldık. وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ Biz, bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru kuru bir toprak yapacağız. Em kanu min Ey Muhammed yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın? İbâvel fitye ilel kehf fekâlû rabbena âtina min ledunke rahmeten ve heyyilenâ min emrinâ rashadâ Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz bize kendi tarafından bir rahmet ver bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk. Thumma بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا Sonra... İki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık. <gülüyor> Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerine arttırmıştık. وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّ دَعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَاهًا لَنَّ دَعُوَ مِنْ دُونِهِ İlaha هل قد قلنا biz onların kalplerini hakka bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki haktan uzak bir söz söylemiş oluruz. هؤلاء قوم نتخذ من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ve ize'tazeltumûhum ve mâ ya'budûne illallah fa'û ilel kehfi enşur <gülüyor> lekum rabbukum min rahmetihi veyuhayyilekum وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا İçlerinden biri dedi ki, Madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.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 ve Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler işte bu, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. وَتَحْسَبُهُمْ وَهُمْ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ <gülüyor> فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin, mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı. وَكَذَٰلِكَ ba'athnahum لِيَتَسَاءَلُوا وَلَقَائِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ فَالْيَوْمَ <gülüyor> Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Onlar da bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse, ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان السَّاعَةَ لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قَالَ الَّذ۪ينَ وَلَبُوا عَلَىٰ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları, Onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Seyekulun selete'rabeuhum kelbuhum veyulun hamsetu sadisuhum kelbuhum recmen bil Rajma'n bilgoybi ve yakoolun saba'tun ve thaminuhum kelbuhum Qul Rabbi a'lamu bi'irdetihim ma ya'lamuhum illa qaleel Fala tumarifihim illa miraha'n zahira'n Wala tastafitihi him Bazıları, onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da, onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta, onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye ashabı ı keyf hakkında bir şey sorma. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ وَاَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَاءً يَهْدِيَنِ رَبِّهِ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا Herhangi bir şey için sakın, ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zamanda Rabbini an ve Umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar. Kulillahu a'lemu bima labithu lahu gaybus samawati wal ardi absiruhu wa asma ma lahum min dunihi min waliyyn wa la yushriku fi hukmihi ey muhammed deki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir Göklerin ve yerin gaybını bilmek O'na mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların O'ndan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez. وَاتْلُمَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ Ey Muhammed, Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınakta bulamazsın. Wasbir nefsak meel dine yadoun Rabbhum bil Qadat ve Al-Asi yuridoun wajehu ve la tağdû'eynak anhum. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم أن أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ey Muhammed, Rablerinin razısını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin Dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme. Vekulil hakku min rabbikum famen şâe felyûmine ve men şâe felyekfur. İnne Otedenalı Zalimin Nara, Ehapat Bihim Suradıqı Ha, Ve İyistğithu, Yığathu Bima, İn Kelmüli bu Hak Kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz, zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennemde ne kötü bir duraktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz, iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. اِكَنَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فِيهَا مِنْ أَشَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا işte onlar için adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır. Ey Muhammed sen onlara iki adamı misal getirir biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ikinler bitirmiştik. <gülüyor> Her iki bağda ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz Aralarından bir de ırmak akıtmıştık. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, ''Benim malım seninkinden daha çoktur ve ben, Nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِرْدِتْ Rabbi Rabbi'yle ejdenne khayran minhâ munqalabâ. Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve ''Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum.'' dedi. ولا <gülüyor> konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi Seni topraktan Sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun? Lakinne huvallahu rabbi ve la ushriku bi rabbi Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Velaulâ İz cennetke, la İn ana ve Sen baağına girdiğin zaman, her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, Maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur, deseydin ya. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَّ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّ۪ي اَحَدَا Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağna harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah! Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ منتصرا. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقَّ işte <gülüyor> işte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır onun mükafatı daha hayırlıdır vereceği sonuçta da daha hayırlıdır vudrib lehum metelü hayati dunya kemen enzelnahu min es kema in min as-samaa'i fahtalata bihi al-ardh faasbaha hashiman tadhruhu ar-riyahu wa kana Allahu ala ey muhammed sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat dünya hayatı Sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter. El malu vel benune zînetul hayati d vel bâkiyâtu s-salihâtu khayrun rabbike thavâben ve Mal ve oğullar dünya hayatının zînetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır. Ve ve minhum Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen Yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız. Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara "Andolsun olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz, değil mi? Denecektir. Wa uli al kitabu fatar al mujrimin mushfiqin mimma fihi ve yqulun ya وَيَقُولُونَ <gülüyor> Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ illa iblisa <Sessizlik> kana min aljin fa fashqa an amri rabbi afa tatakhidhunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa adu hani biz meleklere Âdem'e secde edin demiştik. İblis hariç, hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da, onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu, ne kötü bir bedeldir. M ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا O gün Allah kafirlere benim ortaklarım olduklarına iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız. <gülüyor> Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar. Vallad sırf na fi hada al Qur'an din nas min kli mthal. Vakaal insan akthar şeyin jdaala. Anlıyorsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Hidayet rehberi olan peygamber, kendilerine geldiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir. Ve الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلٍ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا <هُزُوًا> Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ, مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ İnne cealna ala kulubihim akne an yafqahu huve wa qura ve in tad'uhum ila al-huda falan yahtedu idhan abda Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye, onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen, onları doğru yola çağırsan da, onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler. Vrabbuk alwafuruzurrahmeti, loyaahezu Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır. İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler, biz, onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Bir zamanlar Musa, hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti. Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu. "Lemen ma gavaza qala li fatah atina ana laqad laqina min Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük." dedi. قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَةِ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. ''Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti.'' dedi. <gülüyor> ''Musa, işte aradığımız buydu.'' dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler. فَوَجَدَا عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْ Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim, dedi. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبَرًا Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığım bir şeye nasıl sabredeceksin dedi. قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِي لَكَ أمرًا. Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi. O fala şey'in hatta minhu Hızır, eğer bana tabi olacaksan ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi. فَأُطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرَاءٍ نهایت ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deli verdi. Musa bu gemiyi içindekileri boğmak için mi derdin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. O ale em aqul inneke lentestati'a ma'i sabra. Hızır ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. O anenetu akhizni bima nesitu ve la min emri usra. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi. فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَك۪يَّةً Ola, aqateltenefse zekiye, bıgır nefse, lâ kadajet şeyanıkra. Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğun rastladılar. Kızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canımı öldürdün. Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا حزن <سؤال> موسى ''Ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim?'' dedi. O in seeltuke an şeyin ba'deha felâ tusâhibani qade belegte Musa, ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın.'' dedi. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما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 Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Emma es-safinatu fe kanet li mashaكين ya'malun fi'l-bahri fa an a'ibaha wa kana wara'uhum melik. Wa kana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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيما في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالحة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخر جائزهما رحمة من ربك.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 Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ve yeselûneke zil-karneyn kul sätlü 'aleykum minhu zikra. Ey Muhammed, sana Zilkarneyni sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım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 ve بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنها قوم قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم Nihayet, güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken, kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkanneyn, onlara ya azab edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.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 Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. O alu ye'zel qurneyn in yecucu ve mecucu mufsidun fil ard fehel nece'al lek hurcen ale en tece'al beynenâ ve sadda onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten mevcut ve mevcut yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi? dediler. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ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 أن يظهره artık yevcüc ve mevcut, onu ne aşabildiler ne de delebildiler. وقال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق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 Surâ üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız. Ve arzna cehennemi yevme izin lil kafirin arzâ Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz. Ellezine kanet aynuhum fi gıta Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı. E fehasiba'llezine keferu en yettahidu ibade min duni awliya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 İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.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 denizler tükenirdi Bul inna ma ana basherun mislukum yuha ila enma ilahukum ilahu wahid feman